Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 18 gün kaldı. Greenpeace aktivistleri Areva'dan Rusya'ya nükleer atık taşıyan treni protesto için rayları bloke etti. Areva eylemden sonra ulaşımı engelledikleri için Greenpeace'in cezalandırılması için mahkemeye başvurdu. Mahkemeye çıkması gereken atık sorunu çözülmeden nükleer santral yapan Areva ve nükleer atıkları kabul ederek açık havada tehlikeli atıkları depolayarak gezegene ve insanlığa karşı suç işleyenler. Kanunların yetersiz kaldığı noktada meclislere bizi ve geleceğimizi korumak için, kanun yapmaları için bakıyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı prototip uçak yaklaşık 2 saat sürecek ilk uçuşu için İsviçre'nin batısındaki Payerne'den havalandı. Bir Airbus A340 büyüklüğünde yani 63.4 metre olmasına karşılık sadece bir otomobil ağırlığında yani 1600 kilo olan dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı saatte 45 km hıza ulaştı ve pistte yaklaşık 1000 metre katettikten sonra yerden kalktı. 7 yıldır üzerinde çalışılan prototip Aralık başındaki ilk havalanma denemesinde yerden 1 metre yükseklikte sadece 400 metre uçmuştu. Pilot Marcos Scherdel bugünkü asıl denemede 2 saat süreyle 1000 metre irtifada uçacak. Proje güneş uçağının 2 yıl içinde 5 etapta dünya çevresini dolaşmasını hedefliyor. Umarız ki en kısa zamanda bu projenin önemi anlaşılır ve havacılıkta güneş enerjisi çağı da böylece başlar. Bir güzel haber de İstanbul'dan. Bakırköy Belediye Meclisi ilçede plastik poşet kullanımını yasakladı. Meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla plastik poşet yerine file, bez torba ve kese kağıdı kullanımının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Açıklamada karara uymayanlar hakkında ceza uygulanacağı da vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, dünyada yaklaşık 500 milyar adet plastik poşet kullanıldığını ve bunun sadece %1'inin geri dönüşebildiğini kaydetti. Plastik poşetlerin çevre kirliliği ile ekolojik dengenin bozulmasına sebep olduğunu ifade eden Erzen, doğada dönüşüm süreci yüzyılları bulan plastik poşet yerine Bakırköy sınırları içerisinde file, bez torba ve kese kağıdı kullanımının zorunlu hale getirildiğini belirtti. Poşetin zorunlu olduğu yerlerde de dönüşebilir OXO biyobozunur poşet kullanılması kararı alındı. Bu çevreci atılım için Bakırköy Belediyesi'ni kutluyoruz. Hatta OXO biyobozunur poşetten de vazgeçmeleri konusunda kendilerine telkinde bulunuyoruz. Zira onların da kimyasal etkileri mevcut. Artık pilleri doldurmanın yeni bir yolu daha var. Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar havadaki titreşimleri enerjiye dönüştürebilen jeneratörler geliştirdiler. Köprüdeki trafikten... Fabrikada çalışan makinelerden ya da yalnızca kollarınızı salladığınızda titreşimleri alıp enerjiye çeviren bu aygıtlar yakın bir zamanda arabaları ya da motosikletleri çalıştıramayacak. Ama saatleriniz kablosuz alıcılarınız için enerji sağlayabilecekler. Araştırmacılar 3 adet prototip üretti ve dördüncüsü de yolda. İlk iki prototipin enerji dönüşümü elektromanyetik bir ateşleme ile başlıyor. Sonuncusu ve boyutu 1 cm küp olan en küçüğü ise üstünde gerilim olduğu zaman şarj oluyor. Güneş ve rüzgarın yanında başka çevre dostu enerji elde etme araştırmalarının devamını diliyoruz. Yalava'nın Çiftlikköy ilçesi belediye başkanı Metin Dağ, Taşköprü beldesinde kurulması planlanan termik santrale ilgili olarak mevcut 1 bölü 25 binlik haritada fay hattının termik santral alanından geçtiği görülürken, santral yapacak şirket tarafından hazırlatıldığı iddia edilen diğer haritada ise fay hattı denizden geçiyor. Metin, daha düzenlediği basın toplantısında termik santralin yapılması istenen alanı gösteren iki ayrı harita bulunduğunu belirterek haritaları gazetecilere gösterdi ve bu tip haritalarla mevcut bir tehlikenin görmezden gelinmek istendiğini belirtti. 17 Ağustos depremi sırasında akrilonitril tanklarının ne büyük bir tehdit oluşturduğu görüldü. Söylenene göre termik santral bu tankların çok yakınına yapılıyor. Olası bir depremde termik santrale bir şey olursa bu tanklara da zarar verebilir ve çevre faciasına varan Sonuçlar doğurabilir. Öte yandan 3. nükleer santral projesi için adres de belli oldu. Cennet güzelliğindeki İğneada. Geçtiğimiz günlerde Tayyip yetkilileri İğneada 40'lar ilde 3 günlük bir çalışma yaptı ve koşulların 3. nükleer santral projesi için uygun olduğunu iddia etti. Daha tek bir projeye bile başlamadan 3. projenin hesaplarını yapan hükümetin elindeki listede uzayıp gidiyor. Beyşehir, Seydişehir, Konya. Nallıhan Beypazarı, Akçakoca Ereğli. Kırıkkale, Nevşehir, Kızılırmak hattı ve Trakya, Tekirdağ, Edirne. Yapılan araştırmalar nükleer santrallerin yakınında lösemi oranlarının arttığını ortaya koyuyor. Yüzbinlerce yıl tehlike saçmaya devam edecek olan atıklar için nükleer endüstrinin ise hala kalıcı bir çözümü yok. Her yıl onlarca nükleer reaktörde farklı derece ve şekillerde sızıntılar meydana geliyor. Buna rağmen nükleer inat sürüyor. Kapalı kapılar ardında nükleer santral anlaşmalarını oldu bittiye getirenlere dur demek istiyorsanız siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin ve nükleere hayır diyenlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 18 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri